Elhamdülillahirrabbilalemin ve salatu ala rasulina muhammedin ve ala aleyhi ve Türkiye Diyanet Vakfı Kadın ve Gençlik Merkezi'nin talebi üzerine hazırladığımız Kur'an-ı Kerim'de insan ilişkileri konuda bu dördüncü videomuza hoş geldiniz. Bugün işleyeceğimiz bölüm biraz daha esassa, biraz daha bütün duygu ve düşüncelerimizin temelinde yer alan bütün dolayısıyla da bütün davranışlarımızı yönlendiren en temel inançlarımıza dair ve bunların ilişkilerimize nasıl yansıdığına dair olacak inşallah daha önce bir takım iletişimle ilgili temel ilkelerden bahsetmiştik onları garnitür gibi kabul edecek olursak şu anda yemeğin ana esas malzemeleri üzerine konuşuyoruz diye düşünebiliriz şimdi İslam dininde yani bizim inancımıza göre bütün dini yapı yani itikadi, ameli, ahlaki, sosyal boyutlarıyla bütün dini yapı temelde 3 esas inanç üzerine kurulur. Buna usulü selase deniyor Allah inancı, ahiret inancı ve peygamber inancı. Ee, diyeceksiniz ki imanın şartı altı değil miydi? Ne zaman üçe indi? Estağfurullah. Efendim üçe inmedi fakat e, akahit alimleri, kelam alimleri diğer üçünün yani melek, kitap ve kader inancının bu üç inanç içinde yani Allah, ahiret ve peygamber inancı içinde mündemiş olduğunu söylerler. Gerçekten de öyledir. Yani peygamberi kabul ediyorsanız e, kitapları da kabul edersiniz kitaplara imanını da kabul edersiniz Allah'a imanı bütün boyutlarıyla bütün onun esmasının gerektirdiği gibi e, içselleştirdiğinizde zaten kaza ve kadere inanç da onun içerisinde demiştir ve meleklere iman daha keza hem peygamberlere imanın hem Allah'a imanın e, doğal bir sonucudur şimdi şimdi e, biz akaid dersi mi işliyoruz? Yani bir insan ilişkileri eğitiminde bu inanç esaslarının ne işi var diyeceksiniz. Fakat bir Müslüman için, daha doğrusu herhangi bir insan için o insanın inançları, onun bütün ilişkilerini yönlendiren hem en temel motivasyondur hem de ee, onun bütün ilişkilerine amaç veren yani onun e, nihai amacını belirleyen e, bir varış noktasıdır. Yani inançlarımız bizim hem bizim hem ilişkilerimizde hem çıkış noktamızı oluşturur hem varış noktamızı oluşturur. Bu açıdan mesela bakacak olursak Allah inancı bütün e, davranışlarımızın bütün e, ilişkilerimizin temelini oluşturduğu gibi ahiret inancı da bunların varış noktasında yani nihai olarak nerede, nerede ve nasıl sonuçlanacağını belirler. Peygamber inancı ise bu yol üzerinde yani başlangıçtan nihayete vardım, varana kadar yaşayacağımız bu yol üzerinde neyi nasıl yapacağımızın bize rol modelini oluşturur. Bize onun örneklerini sunar. Şimdi bunun üzerinde biraz daha detaylı duracağız. Şöyle düşünün Allah'a inanan bir insan için o insanın mesela işte en yakınlarından başlayarak daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz gibi yakından uzağa bütün ilişkilerinde Allah'a inanan bir insan için ve onun rızasını, onun onayını, onun hoşnutluğunu en önemli kendisindeki kendi hayatındaki en önemli hedef haline getirmiş olan bir insan için. Bütün ilişkilerde karşılaşılan sıkıntılar konusunda nasıl davranacağı açısından yani uzun bir cümle oldu Fakat çok esaslı bir yer teşkil eder Allah inancı Yani şunu demek istiyorum Mesela Allah'a inanan bir insan Kur'an-ı Kerim'de faraza anne babayla ilişkinin, işte komşularla akrabalarla ilişkinin mesela bir akrabalık ilişkisinin özellikle. Efendim e, insanlardan gelen eza ve cefalara sabretmenin işte insanlara emri bil maruf nehyanil münker yaparken yani diyelim ki eğitici pozisyondasınız insanları eğitecek bir pozisyondasınız onlara doğruları yanlışları anlatmanız gerekiyor. Bu durumda onlardan gelecek karşılıklara sabretmenin. Efendim diyelim ki e, insanlar arasındaki davalarda hüküm verecek mevkidesiniz işte burada duygularınıza yenilmeden adaletle hükmetmenin vesaire yani bütün ticari ilişkilerin siyasi ilişkilerin e, hepsinin Allah'ın huzuruna vardığınızda nasıl bir karşılığı olacağının size daha önceden en baştan yani bildirilmiş olması bütün o ilişkilerinize eğer inancınız bu konudaki inancınız kuvvetliyse kendi rengini vurur. Bilmem anlatabildim mi? Yani Allah'a inanan ve bu inancı daima bilinçli bir şekilde hatırında tutan o yüzden mesela Allah'ın zikri çok önemlidir sürekli hatırlamak çok önemlidir çünkü onu sürekli hatırlamadığınızda sadece ihtiyacınız olduğunda dolaptan çıkardığınız bir aksesuar gibi kalır ki bu onun hiç fonksiyonel olmaması demektir birazdan ahiret inancını anlatırken söyleyeceğiz Allah inancının fonksiyonel olması için ahiret inancının ne kadar gerekli olduğunu şimdi eğer bir insan bütün ilişkilerini bu zihnindeki en temel inanç olan Allah inancına bağlayarak yani onunla ilişkisi üzerinden yaşarsa yani ben işte anne babama nasıl davranırsam Allah bundan hoşnut olur ne yaparsam Cenab-ı Hakk'ın gazabını çekmiş olurum işte ben iş yerimde bir iş yaparken ticaret yaparken nasıl davranırsam Allah Teala benden hoşnut olur nasıl davranırsam yine dediğim gibi gazabını cezasını hak etmiş olurum yani bütün ilişkilerinde yakından uzağa bütün ilişkilerinde doğrudan doğruya baktığı noktanın yani kendisi için hedef koyduğu noktanın Allah'ın hoşnutluğu olmasına biz dinde ihlas diyoruz. İhlas yani içine başka halisten geliyor. Halis de aynı kökten ihlasla. E, saf katışıksız demek yani içine başka hiçbir gaye hiçbir amaç karıştırılmaksızın yaptığımız her ne varsa bir ibadetten tutun da işte bir insana yardımcı olmaya varıncaya kadar selam vermeye yolda geçen birine selam vermeye varıncaya kadar bütün sosyal e, yükümlülüklerimiz veyahut da efendim insani davranışlarımıza varıncaya kadar hepsinde e, hiçbir e, insanlardan hiçbir karşılık beklemeden sadece Allah o işten hoşnut olduğu için o işi yapmak demek ve Haris el muhasibinin el er yaptığı bir tanım var ee, yani kendimizi nasıl biliriz ihlaslı olduğumuzu nasıl biliriz şimdi burada bir parantez açacağım müsaadenizle ee, insanlar bu tip bilgileri dinlerken genelde böyle başkalarını yargılamak için dinlerler işte e, mesela bu ihlası mı dinliyor şu anda düşünür yani çevremde kimler ihlaslı kimler değil işte bak falanca şöyle filanca böyle zihin böyle bir oyun yapar bize çünkü zihin e, daha doğrusu nefs yani e, kendisiyle uğraşılmasını istemediği için o konforunu okurduğu düzenin bozulmasını istemediği için kendi projeksiyonun kendi üzerine çevrilmesinden hoşlanmaz. Bu bakımdan böyle insan ruhunu insan iç dünyasını ve içindeki dinamikleri tafsilatlı bir şekilde açıklayan bunları inceleyen herhangi bir tahlil okuduğumuzda ya da dinlediğimizde dikkatimizi daima kendi üzerimizde tutabilmek için çok dikkat, yani güç sarf etmemiz gerekiyor bunu belirtmiş olayım bir parantez içerisinde daha sonra işte tekrar dönüyorum harisel bir riayede diyor ki bir insanın diyor ihlaslı olduğunu nereden biliriz diyor Nasıl? Anlarız. Yani ihlası nasıl ölçebiliriz yani bir insan bütün ilişkilerinde merkezde Allah'a ıı, bağlıyor mu o ilişkileri yani Allah rızası için mi hareket ediyor gerçekten bunu diyor şöyle ölçebiliriz hiç takdir edilmediğinde rahatsız olmuyorsa o yaptığı şeyi iyiliği Allah için yapıyor demektir. Şimdi insanlar arası ilişkilerde bunu anlayabiliriz. Mesela işte diyelim ki ben ailemdeki büyüklere hizmet ediyorum, onların ihtiyaçlarını karşılıyorum ama buna karşılık bir takdir görmüyorum. Ya da işte evlatlarıma gereken eğitimi, hizmeti yapıyorum ama ümit ettiğim bir veyahut da normal şartlarda beklenen bir takdiri görmüyorum diyelim. Bundan hiç rahatsız olmamak. Yani Allah bilsin, Allah biliyor ya işte bizim günlük dilde kullandığımız ifadeler bunlar diyebilmek e, ihlastır diyor e, Halisel Muhasibi. Peki bunu e, yine insan ilişkileriyle çok doğrudan ilgili değil ama Rabbimizle ilişkimizle doğrudan ilgili. Çünkü o da insanlarla ilişkilerimizi belirliyor. E, oraya uyarlayalım. Yani mesela ben ibadet ediyorum. Bütün hayatımı ona göre şekillendiriyorum. Yani sadece beş vakit namaz bile çok ciddi bir efor gerektiriyor yani. İşte iş hayatında, sosyal hayatta değil mi? Yani sürekli bir takip, sürekli bir dikkat, sürekli bir... E bir şeylere hayır deme, diyebilme, işte irade gücünü kullanma vesaire Bütün bunları yapıyorum. Yani işte zikrediyorum, sadaka veriyorum, Kur'an-ı Kerim okuyorum, oruç tutuyorum. Cenab-ı Hak benden ne istiyorsa yani elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Ama benim hayatta hiçbir işim ümit ettiğim kadar yolunda gitmiyor mesela. Çoğu insan bu sebeple biliyorsunuz Allah'a küsüyor. Yani inancına küsüyor. Ee, i̇şte burada bile ihlasın nasıl bir kriter olduğunu görüyoruz. Yani e, ben bu, bu ibadetleri, bu kulluğu niçin yapıyorum? İşlerim yolunda gitsin diye mi? E, ticaretim yolunda gitsin diye mi hayatımda hep mutluluk huzur olsun diye mi mesela bunun böyle olmayabileceğiniz e, e, peygamber kıssalarından görüyoruz öyle değil mi yani onlar hepimizden çok daha iyi ibadet ediyorlardı çok daha iyi zikrediyorlardı çok daha iyi kulluk ediyorlardı Allah Teala'ya her anlamda yani ama kiminin babasıyla kiminin evladıyla kiminin eşiyle ne kadar ciddi sorunları olduğunu Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor dolayısıyla e, i̇hlaslı insan e, gerek Rabbi ile ilişkisinde gerek diğer insanlarla ilişkisinde Allah'ın rıza ve hoşnutluğundan başka hiçbir amaç gütmeyen insandır İster dünyevi ister uhrevi Tabii bu çok üst bir mertebedir e, Biliyorsunuz işte ibadetler niçin yapılır diye bütün temel dini bilgiler kitaplarında giriş bilgisidir bu Bir insan ibadeti üç amaçtan biriyle yapar işte en üstün nitelik yani en üstün amaç sadece Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Bizim şu anda bahsettiğimiz bu. ikinci sınıf ibadet işte cennet ümidi cehennem korkusuyla yapılan. Yani uhrevi bir beklenti gene de bir beklenti var ama dünyevi değil uhrevi bir beklenti. Ve bu kınanan bir durum da değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bize... Cennete teşvik eden vesaireiye o ilah mağfiratın mirrabkum ve cennetin Allah'ın mağfireretine ve cennetine ulaşmak için yarışın diyen Rabbimiz dolayısıyla cenneti bize hedef olarak gösteriyor cehennemden bizi sakındırıyor ve bizim de bu amaçla bir takım iyilikleri yapmamız ve kötülüklerden sakınmamızda bir problem yok ama birinci sınıf değil bu birinci sınıf değil çünkü sonuçta bize dönen bir tarafı var uhrevi bile olsa ve üçüncü kategoride de dünyevi bir amaç için yapıldığını e, söylüyorlar ibadetlerin o da zaten insanı Allah korusun e, itikadi açıdan bile tehlikeli bir noktaya sokuyor Şimdi tekrar dönelim biz insan ilişkilerine. İnsan ilişkileri açısından e, sevgili dinleyiciler, e, Allah inancımız bütün ilişkilerimizin çekirdeğini oluşturuyor. Çıkış noktasını oluşturuyor. Yani her şeyin merkezinde bizim Allah ile ilişkimiz var. Biz Allah hakkında ne düşünüyoruz? E, ona ne kadar bağlıyız? Ondan gelene ne kadar razıyız? E, Cenab-ı Hak'tan razı olmanın iki düzlemde olması gerektiğini söylüyor İbni Kayyım el Cevzi yani bir insanın Allah'tan razı olması için iki kategoride Allah'tan razı olması lazım bir e, hayatta kendi iradesi dışında Allah'ın takdiri olan hususlarda Allah'tan razı olması lazım iki e, Allah'ın kendisi için uygun gördüğü şer'i kurallar konusunda Allah'tan razı olması lazım yani biz e, işte bütün ilişkilerimiz o açıdan bakalım ticari Sosyal, ahlaki yani insani bütün ilişkilerimizde Allah'ın bizden istediği, bizde görmek istediği ilişki biçimlerinden razı mıyız? Bunları sorgulama, sorgulamadan demeyelim ama ikna olduktan sonra en azından e, tereddüt etmeden yerine getirebiliyor muyuz? İnsanlardan bir karşılık beklemeden bunları sürdürebiliyor muyuz? Mesela çünkü karşılık beklemediğinizde sürdürmek de zorlaşıyor. İkinci e, inanç esası ahiret inancıdır dedik. Usulü Selahsenin ikincisi. E, bu da bu inanç da bize bütün ilişkilerimizin hedefini göstermesi açısından çok önemli yani biz işte anne babamıza şöyle davrandığımızda bunun ahiretteki karşılığı ne olacak i̇şte yanlış dostlar seçersek göreceğiz onları işte ayetleri tek tek Zuhruf suresine gelecek mesela ahiretteki sonuçları ne olacak i̇şte doğru bir yola girersek ahiretteki sonuçları ne olacak e, kimi taklit edersek kimin peşinden gidersek bunun ahiretteki sonuçları ne olacak bunları zaten Zaten anlatmak üzere bize bütün kitaplar temelde bunları anlatmak için gelmiştir. Yani ilişkilerimizin ahiretteki sonuçlarının ne olacağını bize önceden bildirmek üzere gelmiştir ee, diyebiliriz. Bütün dini kitaplar, bütün vahiyler. Efendim ahiret inancı da işte bütün bu ilişkilerimizin, e, nihai varış noktasını bize göstermesi açısından son derece önemli bir yer işgal ediyor insan ilişkilerinde Demek ki şimdi e, çıkış noktamız Allah inancı varış noktamız ahiret inancı ve bu ikisi arasında başta da söylediğim gibi e, bu süreci nasıl yaşayacağız e, tamam anladık teslim olduk yani biz Allah'tan razıyız Cenab-ı Hak bizden ne istiyorsa onu yapmak e, ilişkilerimizi onun istekleri ve onun bize indirdiği kurallar çerçevesine yürütmek konusunda kararlıyız fakat tek tek hadiseleri yaşarken bu genel ilkeyi o tek tek hadiselere nasıl uygulayacağız yani işte komşum bana ısrarla kötü davrandığında işte bir akrabam ben gidiyorum onlar gelmiyor ben veriyorum onlar vermiyorsa mesela işte ne yapacağım bu konularda ne yapacağım ee, işte e, siz mesela birisine iyilik ediyorsunuz ama o size kalkıp iftira ediyor mesela bir, e, çok ciddi bir konuda sizi çıkmaza sokuyor büyük başınızı belaya sokuyor o insana iyilik etmeye devam edecek miyim nereye kadar e, devam edeceğim işte yanımda çalıştırdığım insanlara benden zayıf olanlara nasıl davranacağım toplumsal mevkiyi görece daha düşük olanlara ne yapacağım, daha yukarıda olanlara ne yapacağım vs. Yani bütün o detayları bu süreç içerisinde prensiplerin Allah inancından ve ahiret inancından doğan prensiplerin hayata nasıl aktarılacağını göstermek için de peygamber inancı usulü Selahsen'in üçüncü ayağını oluşturuyor. Peygamber inancının insan yani peygamberlere bakışımızın insan ilişkilerini etkilemesi bakımından bana göre iki önemli kategori var birincisi Kur'an-ı Kerim'deki peygamber kıssaları bütün peygamber kıssaları aslında bizim ilişkilerimizin modellerini prototiplerini oluşturması ve bize o açıdan rehberlik etmesi için adeta anlatılmış gibidir o kadar yoğun malzeme vardır ki peygamber kıssalarında insan ilişkilerine dair mesela sadece Yusuf kıssası bile Başka bir yerlerini bir tarafa bırakın sadece Yusuf kıssasında bile o kadar zengin malzeme vardır ki böyle bir kısa seminerler dizisinde bunların tek tek ele alınması imkansız kıssalara bir de bu perspektiften bakmanızı çok tavsiye ederim dikkatle okumanızı yani ilişkilerimiz için neler söylüyor kıssalar bize işte Hz. Musa'nın mesela kavmiyle ilişkisi, Firavun'la ilişkisi, kendi korkuları, o korkularını nasıl yönettiği, Cenab-ı Hak'la ilişkisi, kardeşiyle ilişkisi mesela bütün o süreçte. İşte mesela sadece Musa Hızır kıssası bile değil mi? Yani e, hayatta başımıza gelenlerle barışabilmemiz açısından e, sorgulamalarımızın bizi, e, inancın dışına çıkarmaması açısından yani inançlarımızla barışık bir şekilde hayatı e, kaldırabilmemiz açısından ne kadar önemli mesajlar içeriyor e, Hakeza az önce söylediğim gibi Yusuf kıssası da bu birinci boyut yani Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan peygamber kıssaları e, peygamber inancının ilişkilerimizde e, rehberlik etmesinin birinci ayağını oluşturuyor ikinci ayağı ise bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatıdır onun hayatı baştan sona insan ilişkileri dersleri gibidir yani daha peygamberlik öncesinden başlayarak şimdi burada detaylara girmem imkansız ama bu açıdan mesela başta işte siyer kitapları olmak üzere şemail kitapları hadis kitapları bu kaynaklarda bize anlatılan bilgiler düşmanlarına nasıl davrandı dostlarına nasıl davrandı münafıklara nasıl davrandı ehli kitaba nasıl davrandı işte cahillere mesela işte eğitimsiz insanlara bedev kaba saba insanlara nasıl davrandı ileri gelen eşraftan olan insanlara nasıl davrandı kadınlara çocuklara yaşlılara işte savaşta mesela nasıl davrandı bunlar çok çok zengin malzemeyle dolu insan ilişkileri açısından inanılmaz bir kaynaktır peygamber efendimiz hakkında bizi bilgilendiren bütün kaynaklar efendim şimdi bir de e, bu ahiret inancıyla e, alakalı olarak bir, şey, bir hususa daha değineyim. E, biz günümüzde hayat deyince doğumla başlayan ve ölümle biten bir çizgi e, doğru parçası anlıyoruz. Yani bir doğru parçası var. Biz Hayat dediğimiz şey bu doğumla başlıyor ölümle bitiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre hayat ikiye ayrılıyor. El hayatü dünya vel hayatü ahira. İkisi de hayat. Yani buna göre hayatımız bizim doğumla başlıyor. Sonsuza kadar devam ediyor. Ölüm sadece boyut değiştirmek oluyor ve ölümden sonraki o sonsuz hayat ee, doğumdan ölüme kadar olan o kısa hayat içerisinde yaptıklarımız e, aracılığıyla şekillendiriliyor Şimdi bakın bu bilgiler yani bunlar çok sıradan bilgiler Hani küçücük bir çocuğa da sorsanız ahirete inanıyor işte Allah'a inanıyor Yani altı iman esasını herkes sayar bugün toplumda ee, Çok sıradan bilgiler gibi geliyor kulağa Ama bunları insan ilişkilerine uyarladığımızda Hani bazen kendimizde e, bunu nasıl yapıyorum, yaptım dediğimiz hususlar, işte bu, ilişki, bu inançlardaki bir zaaftan kaynaklanıyor. Bu inançlar ne zaman bizim için bütün hayatımızı belirleyici olmaktan çıkıyorsa, ne zaman çok hatırlanır olmaktan çıkıyorsa, ne zaman biz hayata ahiret perspektifinden değil de sadece bu dünyadaki hazlar perspektifinden bakmaya başlıyorsak veya ne zaman rol modellerimizi karıştırabiliyorsak yani peygamberleri onların seçkin sahabesini, yol arkadaşlarını bırakıp işte kendimize başka rol modelleri bulmaya Başlıyorsak, Onlar ağırlık merkezi olmayı kaybediyorlarsa işte o zaman ilişkilerimizde de problemler başlıyor. Bu açıdan bugünkü seminerimizde videomuzda bu üç esasın ilişkilerimizi belirlemesindeki öneminden bahsetmiş olduk. İnşallah bundan sonrakilerde konuyla ilgili ayetlerden örnekler vererek detaylandırmaya gayret edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.